Aûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin ve's-salâtü ve's-selâmü alâ seyyidinâ ve senedinâ ve, ve mevlânâ Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli müslümanlar, o camide de arz ettiğim gibi değişik stilde cemaate karşı kellef olduğumuz vazifeleri eda etmek mükellefiyetleri yerine getirme daha faydalı olacağı kanaatıyla meseleyi bu şekilde ele aldı. Müsaadenizle maksadı maksadımızı tenvir edecek iki hususu arz etmek istiyorum. Evvela bütün düşünce ve tasavvurlarımız Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam devrinde olduğu gibi saf, temiz, berrak, dupturu bir anlayışı yeniden cemaat içinde ihya etmektir. Şu cemaat içinde sahabi anlayışını, sahabi hayat tarzını, yaşayışını, hayat sistem olarak benimsemiş insanların sayısı ne kadar çoğalırsa, içtimai hayatımıza o kadar denge ve düzen gelmiş olacaktır. Camilerde soru sorma meseleleri ona göre halletme meselesi, Saadet asrında umdelerden birisi sayılır. Camilere eski fonksiyonunu kazandırma meselesi Rabdatül Alemi İslami'de bahis mevzu olduğu zaman bu husus görüşülmüştür. Saadet asrında müminler sadece camiye gelip namaz kılmazlardı. İşlerindeki istifamları dökmeden, şerh etmeden vaaz-ı nasihati dinleyip çekip gitmezlerdi. Cami bir mü'min için her şeydi. Hatta Osmanlı'nın kurulduğu dönemde o devirde dahi, camide askeri meseleler dahi halledilirdi. Devlet Şurası meselelerini camide görüşürdü. Bir tarafta şakır şakır akan çadırvanın suları, abdesti hatırlatan, namazı tedai ettiren hususlar bunların etrafında dönüp dolaşırken, o hava, o anlayış içinde meselelerini camide meşveret ediyorlardı. Abdest alınıyordu, namaz kılınıyordu, mesele ortaya getiriliyordu ve görüşülüyordu. Bu saf, saadet aslının anlayışıdır. Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam da öyle yapıyordu. Bu bir kısım kimseler tarafından bidayette yadırganabilir. İçimize... Giren, yerleşen, kök salan, nice ecnebi adetleri var ki, bunlar bizim öz malımız gibi bunlara sahip çıkmışız. Ve bunların yerine içimizden çıkan öz malımız nice şeyler var ki, onları da yadırgıyabiliriz. Muhakkaten bunu hep beraber mazur görelim. Camide de böyle şey olur mu demeden mazur görelim. Resul-ü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın anlayışını, sahabinin anlayışını İnşallah Cenab-ı Hak hiç olmazsa bu vadide ihyaya bizleri muvaffak kılsın, muktedir kılsın. İkinci husus, dikkatinizi istirham edeceğim, cemaate bir şey vermek, bazı meselelerde onları tenvir etmek için bulunmuş tek yol, tek çare bu değildir. Cenab-ı Hak tertemiz gönüllerine yeni, cedid yollar ilham edeceği ana kadar, müsaadenizle bunu deneyelim. Siz, ilham-ı ilahinin mahbiti olan gönüllerinize gelen şeyi bana aktarırsanız, benim aklıma şu da geldi, hizmette, irşatta, hakkı, hakikati bilmeyenlere şu da anlatabiliriz derseniz, onun da müzakeresini yapar, o yolu deneriz. Şuna katiyen emin olun ki, Gönlüm odur ama yapamadım şimdiye kadar. Bilsem ki sinemalarda perdelerin önünde iki takla attıktan sonra halk hak ve hakikati söylesem kabul edecek, vallahi billahi tallahi onu da yaparım. Ama hak ve hakikat orada ayak altına dökülürse, hakka karşı örmezsizlik mi ederim? Veya bana bu imkanı verirler mi, vermezler mi? Bu mevzuda tereddüdüm, biraz da tekasülüm, Pek çok defa da çevrenin, içinde yetiştiğim çevrenin tesirinde bulunuşum bana göre yapılması gereken bu hususları şimdiye kadar yapma mevzunda beni ihmala sevk etmiştir. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın adını anacağım yer neresi olursa olsun gönüllerde makes bulacak ise şayet gidip onu orada haykırma mecburiyetindeyim. Beni yaratan solukları bana ilham eden ve sonra durup onları dinleyen Allah Celle Celaluhu, soluklarımın şükranı olsun diye, nefes nefese, soluk soluğa onu anlatmak benim vazifemdir. Bunu sinemada da anlatmalıyım, tiyatroda da anlatmalıyım, kahvede de anlatmalıyım, sokak sokak, ocak ocak, bucak bucak gezip oralarda da anlatmalıyım. Bu vazifemdir benim. İmkanımız olsaydı, himaye ve siyanet altında olsaydık, Üniversitelerin amfilerinde girip meselelerimizi anlatsaydık. Gerçekten demokrasi ruhi gelseydi üniversitelere, dersin, tedisatın yanı başında, insanın mana yapısına, gençliğin mana yapısına yeni şeyler ilave edebilecek bu hususları biz de çapımızda anlatsaydık. Biz eksik yedik anlatsaydık. Eksiği gediği gören yepyeni bir nesil, onu tas tamam anlatma imkanını ve yolunu bulacaktı. Siz bütün çırpınmaların verasında da bunu düşünün, Allah aşkına bunu düşünün. Katiyen bilin ki benim hiçbir iddiam ve bu mevzuda en son söylenecek sözü, söyleme iddiasıyla ortaya çıkma halim yoktur, Allah'a sığınırım. Müslümanların en mücdimi nazarıyla bakın, ama hak ve hakikatı söylemeye çalıştım. Bu mevzuda acaba nasıl yapsam ki bunlar kabul etseler, bunun heyecanını ve teesrünü ruhumda gönlümde taşıdığım için hakkın hatırına dinleyin. Ali'yi, Veli'yi dinlemeyin de hakkın hatırına dinleyin. Bir kuş ötse başımda, o ötüşüyle bana Muhammed diyor gibi gelse, onun adının hatırını oturur orada onu dinlerim. Dilim şayet ona tercüman oluyorsa, gönlüm Mevla-i tercüman oluyorsa onun için dinleyin. Biz, yıkık dökük bir içtimai hayata sahip bir bünye, bir yapıya sahibiz. Öyle bir cemaatiz ki, yedi-sekiz asrın rahneleri ne bizde sağlam müfet yapısı bıraktı, ne aile yapısı bıraktı, ne de sağlam içtimai yapıya sahip bulunuyoruz. Şu kadarcık halimizde, şöylesine perişan vaziyetimizde bari bizi bizimle baş başa bıraksalar, o durumda da memnun olacağız ama, şu vaziyetimize dahi bizi bizimle baş başa bırakmıyorlar. Daha fazla nedenlü denli ettirmek icap ediyorsa, o türlü bozmak için can-hiraşane savaşıyor, mezbuhane gayret gösteriyorlar. Bu durum karşısında, biz bozulan içtimai düzenimizi, aile yapımızı, ferdi hüviyetimizi yeniden iktisap etmek ve o iki müesseseye kendi hüviyetini kazandırmak için, Allah'ın ve Resulullah'ın bizden istediği şeyleri yapmakla mükellefiz. Size kasemle teminat vererek söyleyeyim ki, meselelerimiz camiye gelmek çok mühim meseledir. Namaz kılmak çok mühim meseledir. Müminin namazını ve camiye gelmesini hafife alacak, tahkir edecek dilim kurusun. Fakat her şey demek değildir namaz kılmak. Camiye gelmek her şey demek değildir. İslami hayat bir bütündür. Sen camiye gelirken, evladın, kızın, oğlun onlara ait, hanımın, torunun onlara ait, evinde ailevi yapın içinde rehneler varsa, boşluklar, eksikler, gedikler varsa, Müslümanlık hayatında senin çok büyük boşluklar var demektir. İnan, namazını kılsan bile Allah'ın huzurunda çok mahcup olacaksın, Resulullah'ın huzurunda saklanmak, girebileceğin bir deli aramak için çok gayret edeceksin. Sadece bu her şey demek değildir. Bu büyük bir şeydir. Büyük bir rükündür. Allah bunu ifa etmeyenlere de ifa etme aşk ve şevkini ihsan eylesin. Bize de bunun yanı başında bunun mütemmimi, mükemmili olan sair vasifelerimizi idrak etme şuurunu bahşeylesin. Biz burada topyekün, içtimai hayatımızı, ailevi hayatımızı alakadar eder, meselelerin müzakeresini sizinle yapacağız. Siz soru soracaksınız, arzettiğim ettiğim gibi bilirsem ben cevap vereceğim. Suallerinizi tasnif edecek, bakacağım, bilemediğim meselelerde mehil isteyeceğim sizden, müsaadenizi dileyeceğim. Şunu da arz edeyim, bağışlayın, keşke İslam'a ait bütün meseleleri bilmiş olarak sizin huzurunuza çıkmış olsaydım. Keşke devrin tekniğine, kültürüne dair meseleleri az çok Ansiklopedik bir malumatla meşbu olarak huzurunuza çıkmış olsaydım, soracağınız her suale cevap verseydim, evvela bütün ac ve fakrımla itiraf edeyim, arz edeyim, ben bu işin adamı bu çapta bir insan değilim. Her şeyi bilmiyorum. Evvela her şeyi bilmek beşerinkârı değildir. Her şeyi allamul huyub olan Allah bilir. Ben söyleyeceğim her sözün sonunda kabul buyuracağı mazeretimi vallahu alem demekle ona arz edeceğim. Sözün doğrusun o bilir diyeceğim. Kaldı ki İmam Malik gibi nebiler nebisinin elhak tam varisi. Bir meclise kendisine teveccüh eden 20 sorudan 19 tanesine bilmiyorum diye cevap vermiştir. Biz o zatların kapısında perdedar olabilirsek bunu şeref sayacak. Bu şerefle Mahkemeye Kübra'da haşr olacağız. Beni de böyle tanıyın gürmümle seyyahımla kusurumla ve her şeye rağmen cürretimle soru sorun, cevap vereyim diye huzurunuza çıkan beni çıkaran bu cüretimle böyle tanıyın. Ama gerçekten bütün meselelerinize sorularınıza cevap verecek bu kürsünün hakiki sahipleri gelinceye kadar kim bilir 30 defamı söyledim bunu. 40 defamı söyledim. Beni dinleme mecburiyetindesiniz emsalimi dinleme mecburiyetindesiniz ben şevkle aşkla bana söz söyleyecek içimin şerhini yapacak istifamlarıma cevap verecek hatibi beklemekteyim iştiyakla intizar etmekteyim karşısına bir ferd olarak oturayım hocam efendim diyeyim tazimle soru tevcih edeyim vereceği cevapları gönlümle dinleyeceğim o hakiki hatibi beklemekteyim ne zaman Mevla lütfeder onu bilemiyorum. Belli ki böyle harap bir dünyanın, Bağ bahçesi yıkılmış bir dünyanın, Suları kesilmiş bir dünyanın, Bülbülü ötmez hale gelmiş bir dünyanın, Gülü pörsümüş, şeys olmuş bir dünyanın, Viranelere dönmüş bir dünyanın, insanlar o viranelerin yaşçısı haline gelmiş bir dünyanın, Hatibi bu kadar olacaktır. Böyle deyin, böyle düşünün, böyle değerlendirin. Camiye inşâallah Teala biz kendi çapımızda eski fonksiyonunu kazandıralım. Ben bunu hayırlı bir iş, bir adım sayıyorum. Burada olmasa başka yerde olsa yine öyle sayacağım. Ve essebebükel faiz sırrınca ellerimi açıp, bana da bu yolda ihsan et Mevlam'a yalvaracağım. Sonra gelenler bunu tam yapacaklar, mükemmel yapacaklar. Ama atılan bir taş vardır. Her ayağını o taşa basan onun altında müminlerin bir kıtmirinin yattığını görecek. Allah beni de belki o yüzden Cenab-ı Hakk'ın sonsuz rahmetine sonsuz ümidim.